İklim acil Dünya acil durumu ilan ediyor Hazırlayan ve sunan Murat can tombi. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim acil programı başladı. Ben Can Tombil. Bugün bir konuğumuz var stüdyolarımızda. Uluslararası Af Örgütü'nden kampanyalar ve iletişim direktörü Tarık Beyhan bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Tarık ile beraber bugün Uluslararası Af Örgütü içerisinde de yapılmış olan bir çalışmanın sonuçları üzerine konuşacağız. Z kuşağı anketi ismini taşıyor bu çalışma. Ve günümüzdeki en önemli sorunun iklim değişikliği ya da iklim krizi artık çocukların ve yetişkinlerin de daha fazla sıklıkla dile getirdiği şekliyle iklim krizi olduğunu ortaya çıkaran bir çalışma bu. Uluslararası Örgütü'nün dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlara ilişkin gençlerle yapılan geniş kapsamlı anketin sonuçlarından bahsediyorum. 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde yayınlanan bir çalışma bu. Buna göre de günümüzde dünyanın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin ...gündeme gelmesi gibi bir durum söz konusu. Biraz e, çalışmadan bahsedebilir miyiz? E, genel olarak ardından da devam ederiz. Tabii konuşumuza. ben önce isterseniz e, nerede yapıldığını, nasıl yapıldığını öncelikle bir izah edeyim. E, 10.896 kişiyle e, yapılıyor bu anket. 18 ve 25 yaş arası kişilerle yapılıyor. E, 22 ülkede yapıldı. Buna Türkiye dahil değil... E, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Almanya, Macaristan, Hindistan, Kenya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tunus, <gülüyor> Birleşik Krallık... Ee, ...Ukrayna ve Birleşik e, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi. Bu söylediğiniz ülkeler önemli çünkü iklim kriziyle alakalı olarak... ...çoğunluk olarak sokağa çıkanlar ve taleplerini dile getiren ülkelere baktığınız zaman... ...genellikle kuzey ülkeleri olarak evet. e, biliniyor. Fakat güneydeki gençlerin ve yetişkinlerin de aynı zamanda bu durumdan en fazla etkilenmesine rağmen... ...seslerinin duyulmadığının... Oldukça fazla muzdarip olunan konuların arasında sayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Evet bu saydığım ülkelerin çoğunda aslında bahsettiğimiz iklim hareketleri, e, sivil toplum çabaları da çok fazla e, gündeme gelmiyor medyada görmüyoruz. Ona rağmen bu ülkelerde e, anketin sonuçlarına göre dünyanın en büyük e, sorunlarından biri olarak iklim değişikliği. ...denilmiş %41 oranında. Kaç yaş aralığıydı efendim? 18-25 yaş aralığı. aralığı. Ve galiba Ipsos Mori Araştırma Şirketi ile beraber evet. yapılmış olan bir araştırma evet. bu. İnsanlığın geleceği anketi kapsamındaki sorular varmış burada. Hı hı. Gençlere ve insan haklarının ülkelerindeki ve dünyadaki mevcut durumu ile ilgili fikirleri sorulmuş. Hı hı. Ve hangi sorunların en önemli sorunlar oldukları olarak gördükleri... ...ve insan hakları ihlallerine son verilmesi konusunda kimin sorunlu oldukları düşündüklerini... Ee, ...dile getirmeliliği istemişler gençlerden. Ee, ne gibi sorunları ortaya çıkmış peki? Ee, i̇nsanların bu ankete verdikleri cevaba göre... E, ...ilk beş sırayı sayarsak örneğin... E, ...iklim değişikliği, e, kirlilik, e, hava kirliliği, deniz kirliliği gibi... E, ...terör e, ve peşinden e, doğal kaynakların kayboluşu, bitişi... Ee, ve bunun da peşinden ırk e, eşitsizliği geliyor. Ee, i̇lk beş sorunun içerisinde üç tanesinin doğrudan çevreyle bağlantılı olması bir kere büyük bir gösterge. Ee, i̇nsanların iklimle ilgili sorunu önemsediklerini ve bunun büyük bir sorun olduğunu gösteriyor bu. Evet. Ee, bizim böyle bir işe niye girdiğimizi de aslında söylemek isterim. Uluslararası Af Örgütü... E, İklim krizinin büyük bir insan hakları krizi, büyük bir insan hakları sorunu olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı böyle bir e, araştırma yapma gereği duyduk. E, ve bu diğer insan hakları krizlerinden de farklı olarak nesiller arası yayılan bir etkisi olan e, bir insan hakları krizi. Ve her geçen göre... yıl şiddetlenen. Aynen öyle yani e, sadece bugün yaşayan insanların üzerinde etkisi olan bir insan hakları sorunu da değil Yarın yaşayacak insanlarda da etkisini bırakacak ve yarın yaşayacak insanların da haklarını çiğneyecek bir kriz Evet e, şeyi hatırlıyorum Birleşmiş Milletler'den yapılmış olan bir e, çalışma daha doğrusu bir açıklama vardı e, Yakın zamanda yeni bir apartheid rejiminden bahsedebilmenin mümkün olduğundan bahsediliyordu İklim apartheid'i Bu iklim apartheid'i içinde de işte Küresel Adaptasyon Komisyonu'ndan yapılmış olan bir rapordu bu. Rapora göre dünya iklim krizi üzerine vahim düzeyde hazırlıksız ve önümüzdeki 10 yıl içerisindeki yatırımlar yapılmazsak... ...küresel ısıtma, ısıtma ısınma da demiyoruz. Küresel ısıtmada en az sorumlu olan, en yoksul ülkeler en ağır bedeli olacak deniliyordu. Ve bunun da yeni bir apartheid rejimini ortaya çıkarabileceğinden de bahsediliyordu. Dünya genelindeki doğrudan insan hakları ile alakalı olan bir durumdan bahsedebilmek mümkün galiba. Evet yani şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten bu konunun en büyük tartışmalarının yaşandığı alanlardan bir tanesi şu ki e, iktisatta ortak mallar denilen bir kavram vardır. Herkesin eşit olarak erişebildiği, üzerinde bir düzenleme bulunmayan ve tüketilen şeyler. E, uzunca... Tartışmalar sonucunda iklim krizinin bir ortak mal kavgasından da öte bir şey olduğu söylendi. Ortak mallardaki iddia şudur. Herkes e, kendi çıkarını korumak hı hı. ve e, başkası ben yapmasam başkası yapacak diyerek e, bir doğal kaynağı tüketmek üzerine davranış geliştirir iddiası vardı. E, buradaki durum biraz daha ötesi. E, bugüne kadar sanayileşmiş, bugüne kadar kalkınmış, gelişmiş ülkelerin e, yarattığı... Bir takım zararlar var ee, ve gelişmekte olan ülkeler ya da ge hiç gelişememiş vaziyetteki ülkeler e bugün şu iddiada bulunuyorlar... E biz iklim krizine karşı bir adım atamayız çünkü bizim de kalkınmamız gerek biz de sonuna kadar büyüyeceğiz ve bu sırada da iklimi mahvetmeye devam edeceğiz diyorlar evet. aslında. Bunun da dengesini kurabilecek şey aslında sizin bahsettiğiniz apartheid rejiminin ortaya çıkmasını engelleyecek şey. Devletlerin kendi aralarında artık bu konunun bütün herkese etkileyen bir sorun olduğunu kabul etmesi ve yani ben biraz daha büyüyeyim demenin gelecekteki nesillere çok büyük kalıcı zararlar vereceğini fark etmesi ve bunun üzerinden e, bazı devletlerin e, daha az üretim yapmayı kabul ederek diğer devletleri e, bir şekilde zararını e, giderme yolunda adım atması bu sayede bahsettiğiniz apartaj rejiminin ortaya çıkmasının engellenmesi. Evet uluslararası örgütü. Genel Sekreteri zannedersem yakın zamanda e, bu görevden görevi bırakacağını açıklamıştı evet, Kuminaydu. İstifasını verdi yakın zamanda ayrılacak. E, konu hakkında da bir açıklama yaptı bu <gülüyor> çalışmayla alakalı. Daha önceki açıklamalarını da aynı zamanda açık radyo mikrofonlarından duyurabilme şansı bulmuştuk Kuminaydu'nun. E, bu yıl çok yüksek sayıda gencin iklim için harekete geçtiğini düşünüldüğünde... ...anket yapılan gençlerin iklim değişikliğini... Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorun olarak görmesi şaşırtıcı değil ifadelerini kullanmış Kuminaydu. Ve gençler için iklim değişikliği yaşadıkları çağın belirleyici sorunlarından biri. Bu iklim acil durumuyla daha kararlı bir şekilde mücadele etmeleri için dünya liderlerine yapılan bir uyarı işaretidir. Aksi takdirde genç kuşakları aldatmaya devam etme riskine girerler demiş. Muhtemelen araştırmanın sonucu da bunu gösteriyor gençlerin kendi talepleri üzerinden bakıldığında. Evet. Ee, ve bu çalışmadan sonra nasıl bir e, gidişattan bahsedebilmek mümkün olacak? Yani bu adalet kavramını aynı zamanda hak savunusu içerisinde iklimle beraber birleştirebilmenin yolunun da açılabildiği görülebilir mi? Evet yani... E... Öncelikle şuna yani siz bu radyoda muhtemelen binlerce kez aynı şeyi söylemişsinizdir ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Greta gibi kişilerin e, Türkiye'de de e, yansıyan işte Fridays for Future hareketinin e, gençlerden ve bunların çoğu 18 yaşına bile gelmemiş evet. gençlerden oluşmasının bir nedeni var. Aslında bugün bu e, iklim kriziyle ilgili karar alacak kişiler... E, Büyük bir çoğunluğu aslında iklim krizinin sonuçlarından çok fazla etkilenmeyecekler. Ee, iki nedenle bir e, bahsettiğiniz apartheid rejiminin oluşması ihtimaliyle kalkınmış ülkeler e, belli önlemleri alma şansına daha e, çok sahip olabilecekler. Belki insanların hayat standartlarını belli bir seviyede korumak için. İkincisi ise e, bahsettiğimiz karar alıcılar o gün dünyada olmayacaklar. Evet. Fakat... E, bu, bu aslında e, bir karar alıcının nasıl karar alması gerektiğine dair e, artık e, hak savunusunda bizim yol almamız gerektiren e, bir şey. Karar alıcının bugünü düşünmekten öte yarını düşünmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama iklim krizi artık yarının meselesi olmaktan da çıkmış durumda. Evet. Artık bugün etkilerini gördüğümüz bir şey. E, Yunanistan'da, Japonya'da, Pakistan'da, ABD'de ısı dalgaları, orman yargın, yangınları sıklıkla görülüyor. Sahra altı Afrika'da Güneydoğu Asya'da Karayipler'de Pasifik'te birçok fırtına, seller vesaire yaşanıyor. Hatta bizim bu sene 2019 Saklar Dünya Kampanyamızda bulunan Marinel var Filipinler'de. Marinel dünyanın en büyük tayfunlarından bir tanesi olan Yolanda Tayfun'undan etkilenen kişilerden bir tanesi. Köyünün tamamen yerle bir olmasından sağ kurtulmuş birisi. 6.000'den fazla kişi Filipinler'de bu tayfun nedeniyle hayatını kaybetti. <gülüyor> ve bu aşırı e, korkunç derecedeki iklim e, ve çevre... E, hareketleri, doğal afetleriz ya biz buna. Bugün doğal olmayan bir şekilde evet. ortaya çıkan bu afetler e, bugün insanların temel haklarını zaten ihlal etmeye başladı. Bahsettiğimiz şey çok basit bir şey. Yaşam hakkı bu. Yani bu artık bir hani çoğu insan için çok e, basit bir konu gibi gözüken aslında dışladıkları çevre sorunundan evet. öte bir şey insanların yaşamasını e, ortadan kaldıran e, bir sorun bu. Evet. E, e, yani o Uzak gördüğümüz, öteleyebildiğimiz çevre gibi bir sorun değil bu. Her ne kadar o sorun çok çok önemli olsa da ve insanlar bunun farkına varmasa da bunun farkına varmaları gereken nokta artık burada ortaya çıkıyor. İnsanlar ölüyorlar ee, ve bu ölüme neden olan şey iklim krizi. Evet yani bir diğer taraftan baktığınız zaman hayatın birçok alanındaki haksızlıklara ve insan hakları ihlallerine de sirayet eden bir krizden bahsedebilmek mümkün galiba burada. Tabii. Geçen sene hatırlıyorum. Geçen sene mesela Afganistan'da yaşanan yoğun kuraklık sonrasında e, aileler yolları düşmüştü. Hı. Çoluk çocuk göç etmeye başlamışlardı Hı. yaşadıkları topraklardan ki bir de savaşın olduğu topraklardan evet. bahsediyoruz. Ve bu aileler de aynı zamanda kendi geçimlerini bir şekilde sağlayabilecekleri düşüncesiyle beraber genç yaştaki çocuklarını hatta çocuklarını genç yaştaki demeyelim de, çocuklarını, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmek gibi bir durumla karşı evet. karşıya kalmışlardı ve böyle bir Yöneliş olmuşlardı onlarda da. Yani sadece hava olaylarından, fırtınalardan, evet. sellerden tabii bunlardan da Hı -hı. yoğun bir şekilde artıştan bahsedebilmek mümkün. Ama aynı zamanda kadına şiddetten, savaşlardan, evet. göçten ve kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi gibi hak ihlallerinden de doğrudan bir bağlantı söz konusu olduğu da net bir şekilde görülmeye başlandı tabii, iklim krizi içerisinde. Yani onlarca farklı alana etki ediyor. Ya, e, 2050 yılına kadar yüzlerce milyon insanın yoksulluğa mahrum kalacağı e, öngörülüyor. Örneğin e, 10 milyondan fazla insanın suların yükselmesi nedeniyle e, çeşitli sıkıntılar yaşayacağı öngörülüyor. Bunlar içerisinde yerinden edilmeler de dahil. Evet. İnsanlar yerlerini, yurtlarını terk etmek, yeni bir hayat kurmak zorunda kalacaklar. E, ve e, aslında ben bizzat Gözlemlediğim bir şeyden de bahsetmek isterim. 2003 yılında Avrupa'daki sıcak hava dalgalarına 35 bin kişi hayatını kaybetmişti. Hı hı. Bu o kadar beklenmedik bir şey ki Avrupa'nın çoğu kentinde benim geçen sene gördüğüm şöyle bir şey oldu. İnsanlar sıcak havayı o kadar beklemiyorlar ki ilk kez klima ya ihtiyaç duyanlar ortaya çıkmış evet. ve hiçbir şehirde klima bulamıyorlar. Klima bulamamalarının nedeni bunun hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayan bir şey olması bugüne kadar ve böyle bir şey ortaya çıktı ki bu da aslında bir yandan da daha fazla elektrik tüketimi ve daha fazla iklim krizine katkıda bulunmaya yolu açabilecek bir davranış biçimini de ortaya çıkartıyor bu nedenle bugünden durdurulması gerekiyor bu sadece kalıcı etkiler. Ee, iklim krizinin döndürülemeyecek bir noktaya gelmesiyle alakalı değil belli bir noktadan sonra insanlar kendi gündelik yaşantılarını koruyabilmek için daha fazla risk alıp daha fazla zarar verici noktalara gelebilecekler. Evet. Bunun bugünden engellenmesi gerekiyor bu nedenle. Evet bir yandan da toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle alakalı olarak ortaya çıkan tartışma içerisinde de yer buluyor iklim krizi ve Hı. iklim krizine karşı mücadele eden insanların durumu. En son... İngiltere'de Birleşik Krallık'ta Extinction Rebellion yok oluş isyanı aktivistlerinin doğrudan verilmeyen bir kararla polisin yasaklaması üzerine izin sokaklara çıkmasına izin verilmediğinden bahsetmiştik. Bundan Ekim ayındaydı galiba Ekim ayındaki olan süreçte. Fakat şu andaki yargı sürecine bakıldığı zaman bunun kanunsuz bir şekilde engellendiği ve insanların temel haklarından birisi olan... Toplantı gösteri yürüyüşleri düzenlemesini engel olunduğuna dair bir karar çıktı. Şimdi dava süreçleri de başlıyor. Evet. Bir yandan hak savunusu da buradan ilerliyor. En son Urgente davası galiba Hollanda'da. <gülüyor> hükümetlerin iklim krizinin aslında en temel sorumluluk alanlarından bir tanesi olduğu gösterildi. <gülüyor> Ve bu konuyla açılmış olan ilk davada Hollanda'da karara bağlandı. Tarihi bir karar olarak da bahsediliyor. Bir diğer taraftan da sokakta olduğu gibi hukuksal anlamda da ...ve mahkemelerde dava süreçlerinin içerisine dağılan... ...yeni bir dönemde girmiş olmaktan bahsedebiliriz... ...diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? fikrim bu. Özellikle Londra'daki... ...Yani İngiltere'deki... E, ...Extension Rebellion'a yapılan... E, ...muamele ile ilgili... ...Afergüt'ü de pozisyonunu aldı zaten. E, yani bu bizim yıllardır... ...çalıştığımız bir alan. Aynı zamanda... ...toplanma ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili... ...özgürlükler. E, maalesef e, bu... Yani bugün konuştuğumuz iklim krizinin üzerinde işte insanların fikirlerini beyan etmek ve bu krize karşı bir şey yapılmasını talep etmek yönündeki çabaları ki buna ifade özgürlüğünden toplanma özgürlüğüne bir sürü temel hak dahil maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde kısıtlanıyor. Evet. Ee, Umarım e, bu daha da yaygınlaşmaz çünkü zaten dünya üzerinde e, birçok temel hakka düzenli olarak saldırı yapıldığı bir dönemdeyiz. E, bu İngiltere'de yaşadığımız olay umarım bir tek istisna olarak kalır. E, en azından iklim krizi gibi herkesin geleceğini etkileyen bir sorunla ilgili insanların söz söyleme hakkı e, daha fazla engellenmez. Peki gençler sorumluluğu kim olarak görüyorlar bu anketin sonuçlarına göre? Gençler sorumluluğu bu anketin sonuçlarına göre bu sorunun çözülmesinden sorumlu olarak evet. e, devleti görüyorlar öncelikli olarak. devletleri Evet devletlerin hükümetlerin bu konuda e, bir şey yapması gerektiğini düşünüyorlar. Aslında e, oturup konuşan bu konu üzerinde düşünen e, hemen hemen herkes böyle düşünüyor. Çünkü bu e, bir kargaşa ortamında bir... E, Merkezsiz bir ortamda Çözülebilecek bir sorun gibi değil Herkes evet. kendisi e, Karbon ayak izini azaltmak ya da Sera gazı e, emisyonunu düşürmek Konusunda bir ilerleme Kat etmeye çalışsa bile Bunun yeterli olup olmadığının bir Merkezi yönetim tarafından kontrol ediliyor Olması gerekiyor. Bu merkezi yönetimler de Kendiler aralarında öncelikle bir Söz birliğine ve verdikleri sözü Tutma iradesine sahip olmaları Gerekiyor. Bu çok önemli çünkü çocukların Verdiği mesajların da diğer çocuklar tarafından ...anlaşılmış olduğunu gösteriyor bir diğer taraftan da. Yani çocuklar... E karar alıcılara doğrudan seslenip iklim acil durumunun ilan edilmesini ve bu alınan acil durumla beraber krize kriz denmesini ve bu krize uygun bir şekilde politikaların üretilmesini istiyorlar. Yani biraz önce sizin de dediğiniz gibi kişisel karbon emisyonlarının azaltılması ya da okyanuslardaki plastiğin toplanılması bunlar da önemli şeyler. Tabii. Devam ederken bir diğer taraftan da o plastikleri üretmeye devam eden kararların verildiği <gülüyor> meclislerdeki sübvansiyonların arttırılması, fosil yakıtların bir diğer taraftan Hat safhaya çıkarılabilecek bir şekilde desteklenmesi hükümetler tarafından Tabii. E, işleri hiçbir şekilde e, pozitif anlamda e, yerletmeyecek gibi duruyor. Çocukların verdikleri mesajın anlaşılması kendi aralarında anlaşılması açısından önemli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Evet, oldukça önemli bununla birlikte ben sadece kişilerin bireysel çabalarından da değil şirketler bile bu. ...şekilde düşünseler, kendini e, karbon ayak izlerini azaltmaya çalışsalar, gaz emisyonlarını azaltmaya çalışsalar bile... ...devletlerin bu konuda belirli sınırlar çiziyor olması gerekiyor. Çünkü e, piyasadaki aktörlerin hepsi birbirlerinden yüzde yüz haberdar olmaları mümkün değil. Hangi yöntemleri kullandıklarını bilmeleri mümkün değil. E, yani bunun belirli sınırları olması ve e, kimin yüzde kaç... E, Üretimde kesintiye ya da yeni yöntemler kullanmaya geçmesi gerektiğinin e, yasalarla belli olması gerekiyor. Bunlar aslında oldukça basit şeyler evet. bir yandan da devlet açısından. E, en basitinden e, size başka bir alandan örnek vereyim. E, bütün dairelere... Ait birer otopark yapılması bir şart olarak koşulmuştu ve kısa bir süre sonra yanlış hatırlamıyorsam bu bütün daireleri yapmak zorunda değilsiniz yarısına kadar yapabilirsiniz hiç yapmasanız da olur cezasını ödersiniz geçersinize dönüştü böyle bir düzen olmaması gerekiyor bu işte cezasını ödeyip çıkabileceğiniz iklim krizini büyüten şeyler yapamıyor olmanız gerekiyor bunlardan eee Bireylere ve şirketlere e, belli oranda regülasyon yapılabilecek alanlardan bir tanesi de mümkün olan alanların hepsinde belki de bir bina inşa ediyorsan en azından içeride yaktığın ışıkları güneş enerjisinden karşılayacak paneller yerleştirme evet. zorunluluğu gibi e, ufak tefek düzenlemelerle bile başlanabilir bu evet. işe. Yani hükümetler önemli, kararlıcılar önemli ama bir diğer taraftan da Özel sektör ve endüstriler de bu konuyla alakalı önemli. Bu hı hı. soru da yöneltilmiş gençlere galiba. Hı hı. Yani sizce tüm dünyada aşağıdaki endüstrilerden en çok hangisi insan hakları ihlalleriyle biliniyor sorusu var? Evet. Sonuçları nelerdir efendim? Bu insan hakları ihlalleriyle ilgili genel bir soru tabii. Evet. Özellikle silah üreticileriyle başlıyor bu anketin. Ee, birinci sırasında gelen cevap yüzde insanların silah üreticilerinin e, insan hakları ihlallerinden e, sorumlu olduğunu bu konuda kötü bir namları olduğunu düşünüyor. Peşinden maden e, endüstrisi peşinden kıyafet e, tekstil endüstrisi ve ardından tütün endüstrisi ve peşinden de fosil yakıtlar e, endüstrisi. Geliyor. Aslında hepsine baktığınız zaman doğrudan iklim kriziyle alakalı ortaya çıkan e, vehametin paydaşları olduğunu da görebilirsiniz bu sektörleri. Evet büyük, oranda. büyük oranda. Yani tekstilden e, fosil yakıtlara, ilaç endüstrisinden, gıda endüstrisine, inşaattan, finansa, silahtan hatta en Hı -hı. önemli sebeplerden bir tanesi kaynak paylaşımları. Hı -hı. Şu andaki mevcut dünya gid üzerindeki gidişata baktığınız zaman evet. da fosil yakıtların paylaşılamaması ve bu fosil yakıtların paylaşamamasının üzerine de inşa edilen silahlar yarışı var. Hı hı. Çok, yani gençler neyin ne olduğunun farkında gayet net bir evet. şekilde bu anketten çıkarılan sonuçlara göre. İlginç bir şekilde e, güzel ve bir diğer taraftan da e, konunun ne olduğunu ortaya çıkaran e, bir e, çalışma olmuş. Tebrik etmek gerekiyor bu e, çalışmayı gerçekleştiren Af Örgütü'nü ve İpsos Orayı. Çok teşekkürler. E, peki örgütünün bundan sonraki çalışmalarında son olarak da bu soruyu hı hı. sorayım. Bundan sonraki çalışmalarında iklim krizi hangi noktada o, o, duracak gibi ee, biz, duruyor? Biz e, 2018, yani. 2019 yılı itibariyle e, yavaş yavaş bu konuya girmeye başladık. Bütün dünyadaki uluslararası hareket olarak e, yanlış hatırlamıyorsam 2015'lerde de aslında uluslararası örgütün bu konularda ufak tefek açıklamaları olmuştu ama 2019 yılında daha çok dahil olduk e, bu nu da aslında ilan edici bir yöntem olarak da bir yandan e, vicdan elçisi ödülümüz 2019'da bizim en önemli ödülümüz e, Greta'ya ve e, Fridays for Future hareketine verdik Hatta, Türkiye'den de Atlas Sarafol e, e, almıştı ödülü Tür Türkiye'de evet. Fridays for Future adına Atlas Sarafol'una. ...teslim ettik aynı ödülü. Ee, ve... E, ...2019 yılında bu yeni yeni başladığımız... E, ...üzerinde daha detaylı çalışmaya başladığımız alanı... E, ...2020'de daha da genişletme amacındayız. E, 2020 yılında iklim kriziyle ilgili... Ki bunun bir insan hakları sorunu olduğunu gördüğümüz için daha çok faaliyet yürüteceğiz. Umarım bizim de bu mücadeleye bir katkımız olur. Benim anketle ilgili eklemek istediğim son bir şey daha var. İnsan hakları ile ilgili değişiklik sağlamak için en çok neler etki eder sorusu var. İnsanlar katılıyorum katılmıyorum etkili etkili değil evet. şeklinde buna katılıyorlar ve strike'lar bu işte iklim grevi gibi etkinliklerin %60'a yakın etki ettiğini düşünüyor insanlar. Bu büyük bir oran. Aynı zamanda protestoların da benzer şekilde %60'a yakın etki ettiğini düşünüyor. Bu da iyi bir şey. Okey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Güzel bir çalışma olmuş tekrardan. Ellerinize sağlık. Türkçeyi de aynı şekilde bunun sonuçlarını duyurduğunuz için de ayrı bir teşekkürü ee, borç biliyoruz iklim kriziyle alakalı olarak çaba sarf eden e, insanlar olarak da bunu söyleyebiliriz galiba. Evet iklim acil programında bugün e, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nden kampanyalar ve iletişim direktörü Tarık Beyhan'ı ağırladık ve e, Z kuşağıyla alakalı olarak yapılmış olan son anketi ve anketin sonuçlarını konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim tekrar ee, beni konuk ettiğiniz için. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil.